Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-amanin. Ve ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahibi ajamim. Rabb işrəp'li ve yesserli amri.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 Değerli Kardeşlerim, Bugünkü vaazımızın konusu, zararlı alışkanlıklar hakkında olacaktır. Yüce Rabbimiz, bizleri ve sizleri, doğruyu, hakkı öğrenip, en güzel şekilde yaşamayı, ve her türlü maddi ve manevi kirlilerden arınmayı cümlemize nasip eylesin. Şuradan, şu yardım Tutamışsın. Bu yardımcı değil. Mi? Tamam. Tamam, tamam. Evet. tamam, İnşallah. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala insanoğlunu en mükemmel şekilde yaratmıştır. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي أَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel surette en güzel şekilde yarattık. En güzel takvimde yarattık. Şeklinde buyuruyor Cenab-ı Hak. En güzel şekilde yaratılan insanoğlunun en güzel şekilde yaşayabilmesi, dünyada ve ahirette saadete ulaşabilmesi için gerekli rehberliği, gerekli hidayeti, gerekli doğru yolu da insanlık alemine Peygamberleri ve kitapları aracılığıyla yüce Allah göndermiştir. Göndermiştir ki insanlar hem dünyada hem de ahirette saadet ehlinden olsunlar. Hayatlarını en güzel en mükemmel şekilde icra etsinler muhtemel sıkıntılardan, eza ve cefalardan korunsunlar. Dünya ve ahiret mutluluğunun sırlarına erişsinler. Ve bu şekilde Rableri onlardan razı olsun. Onlar da Rablerinden razı olsun. İşte bize hakkı, hakikati Peygamberi aracılığıyla ve yine ona indirmiş olduğu kitabı aracılığıyla gönderen Yüce Allah, Kur'an'ında belirtmiş olduğu, yine Peygamberinin sünnetinde belirtmiş olduğu esaslara uymalarını isteyerek doğru yolu onlara göstermiştir insanın bedenine ve ruhuna kastedecek, insanın aklını, bedenini, ruhunu, esaret altına alacak ve ona mutsuzluğu, saadetsizliği ve perişanlığı, düşüklüğü, alçaklığı getirecek her türlü tehlikeler konusunda da Onları uyarmıştır. Bugün ele alacak olduğumuz konu, insanın hem bedenine, hem ruhuna, hem aklına, hem içinde yaşamış olduğu topluma zarar getirecek olan bir takım fiiller, bir takım icraatlar, bir takım alışkanlıklar olacaktır. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki insanın hayatını engelleyen, hem dünyasını hem ahiretini perişan edecek olan zararlı alışkanlıkların başında alkol, hamur denen içki tüketimi, kullanımı alışkanlığı gelmektedir. Değerli Kardeşlerim, Yüce Allah, içkinin zararları konusunda, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor, Burada hem içkinin zararları, hem kumarın, hem dikili taşlar olan putların, ve hem de diğer kumar çeşidinden olan fal oklarının, zararlarını belirterek şöyle buyuruyor bu Allah ya Eey halldiği amenu Ey iman edenler Ey inanan insanlar bu innemel ham Ru el muhakkak ki içki alkol ve kumar ve ansabu dikili taşlar putlar ve azlamu fal okları her türlü şans oyunları her türlü kumar çeşidi Ridsum min ameli şeytan, şeytan işi pisliklerdir, kötü işlerdir. Feciteni <Sessizlik> bu, işte bu işlerden uzak durun. La alakum tuflihun, siz bu işlerden, bu kötülüklerden, bu şeytan işi pisliklerden uzak durursanız, belki felaha kavuşursunuz. Belki refaha kavuşursunuz. Belki saadete kavuşursunuz. Umulur ki saadet ehlinden, şükür ehlinden olursunuz. Değerli kardeşlerim, yine başka bir ayeti kerimede alkolün İnsan hayatına bedenine maddi ve manevi alemine hayatına vermiş olduğu zararlarla ilgili yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. İnne yuridu şeytan eyuk a beynekum el adavetü vel bagdâ Şeytanın istediği şey aranızda düşmanlık tohumları ekmektir. Aranızda kızgınlık, buğuz, birbirinden uzaklaşma, inatlaşma ve cedelleşme, düşmanca hisler içerisinde olma, Tohumlarını aranızda ekmek ister. Şeytanın yaptığı bundan başkası değildir. Şeytanın arzusu bundan başkası değildir. Aranızda düşmanlık oluşturmak, aranızda fitne tohumları ekmek, sizin birliğinizi, beraberliğinizi bozmak, kardeşi kardeşe düşman etmek, dostu dosta düşman etmek, Babayı oğluna, oğlunu babasına düşman etmek. Akrabaları birbirine düşman etmek. Komşuları birbirine düşman etmek. hulasa bütün memleket halkını arasını bozmak. Aralarındaki muhabbeti, kardeşliği, anlayışı, merhameti, izzeti, şerefi, sevgiyi, saygıyı yok etmek. Şeytanın istediği bundan başkası değildir. Bunu yaparken şeytan neden istifade eder? Hangi argümanlarla bu isteğine kavuşur? Fil işte İşte alkolde bunu yapar. İçki alışkanlığını, içki müptelalığını Toplum içerisinde yaymak suretiyle bunu becerebilir. Bundan istifade ederek içki argümanını, unsurunu, alkol kullanımını yaygınlaştırarak toplumda bu kötü alışkanlığı sevdirerek, revaç buldurarak İyi bir şeymiş gibi reklam ederek, takdim ederek, her türlü vesilelerle reklam olsun, film olsun, tiyatro olsun, buna benzer her türlü vesileyle bu hamrın, alkolün, içkinin reklamını yapmak suretiyle Toplumda revaç bulmasını ister. Bundan kastı nedir? İşte bundan kastı biraz önce saydığımız kötü bir takım fiillerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bunlar nedir? İşte biraz önce saydık. Toplumu birbirine düşman etmek, dostluğu, sevgiyi, merhameti, şefkati kaldırmak, İnsanlar arasında düşmanlık tohumları ekmek. Bunu yapmak istiyor, bunu yapmak için de kullandığı argüman dikkat edin buraya kullandığı en önemli argüman nedir? Alkolü, içkiyi toplum içerisinde yaygınlaştırmaktır. Her türlü reklam ile her türlü e, bir takım tiyatrodur, filmdir, biraz önce söylemiş olduğum gibi vesilelerle bunu iyi bir şeymiş gibi kafa içeceğiymiş gibi insana rahatlatan insana mutluluk veren haz veren ona saadet getirecek olan dertlerini, kederlerini unutmasını sağlayacak olan bir unsurmuş gibi bir vesileymiş gibi takdim etmek suretiyle toplum içerisinde bu belanın yaygınlaştırılmasını, yayılmasını ister şeytan. Bunun arkasındaki gayesi nedir? Toplumdaki kardeşliği kaldırmak. Toplumun fertleri arasında düşmanlık, tohumları ekmek. Ne alakası var diyebilirsiniz. İçki içen insan içki içtiğinde toplumsal bağlar mı çözülüyor diye... Hemen şöyle basitten bir soru yöneltebilirsiniz. Ama şu örnekleri şöyle bir düşündüğümüzde bunun hiç de böyle olmadığını görebiliriz. Düşünün. Alkol almış bir insan sarhoş olur. Sarhoş olan insan her türlü fenalığı, azgınlığı, çirkefliği, zulmü, her türlü hırsızlığı, her türlü Kötü işleri yapar mı? Yapar. Yaptığında kimin hakkına tecavüz etmiş olur? Ya kardeşinin, ya annesinin, ya babasının, ya komşusunun, ya akrabasının. iletişim kurduğu herkesin hakkına tecavüz etmiş olur. Trafikte alkol nedeniyle kaza yapan bir sürücü, ocakların sönmesine sebep olmak suretiyle söndürmüş olduğu ocağın fertleri tarafından kendisine düşmanca bir gözle bakılır. İşte bu şekilde toplumlar arasında fertler arasında aileler arasında akrabalar arasında ve memleketi oluşturan bütün unsurların arasında düşmanlık oluşur. Fitne oluşur. Kırgınlıklar oluşur. Zulüm meydana gelir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Elhamru Ummul Habaif Bilin ki içki alkol bütün kötülüklerin anasıdır buyuruyor. Bütün kötülüklerin başıdır diyor. Neden? İnsanı kötülükten alıkoyacak olan aklıdır. İnsanın kontrol mekanizmasını çalıştıran insanı iyiye sevk eden, onu kötülükten alıkoyan aklıdır. Aklı da sarhoşluk nedeniyle devlet işi bıraktığımızda insan canavarlaşır. Hatta canavardan da kötü olur. Çünkü canavar karnı doyduğunda bir kenara çekilir, istirahat eder. Ama sarhoş bir insanın doyumu yoktur. Yani güçten kuvvetten düşüne kadar elinden dilinden sadece şer çıkar. Hayır çıkmaz. Ya gasp eder, ya hırsızlık yapar, ya trafik kazasına sebebiyet verir, ya birine zulmeder, ya efendim yakınlarıyla zina eder. Alkol almış çünkü bilmiyor ne yapacağını. Aklı çalışmıyor ki. Ya beraberce içtiği arkadaşının kafasına şişeyi vurur, onun ölümüne sebep olur vesaire. Daha birçok sebepler sayabiliriz. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin El hamru umul hadisine içki kötülüklerin anasıdır hadisine biraz daha temmül ve tedebbür ile bakalım düşünelim bu söz gerçekten içkinin alkolün bütün açacak olduğu derin yaraların nedenli toplumu tarumar edeceği konusunda bizlere çok önemli ipuçları vermektedir değerli kardeşlerim. Hadis bu ayeti kelimenin devamında şöyle buyuruyor yüce Allah: İnne me yunidu şeytan, ayuq abeen kumul adawa, walbagdaa fil khamr, walmeysir. Biraz önce khamr yani alkol ve içkiden bahsetti. İkinci olarak da şeytanın kullanmış olduğu ikinci argüman kumardır. Kardeşliğimizi yok etmek için, düşmanlık tohumları ekerek toplumu perişan etmek için şeytanın kullanmış olduğu ikinci argüman kumardır. Ayet-i kerimede bu şekilde buyuruyor. Kumar. Kumar ki ne ocaklar söndürdü. Kumar ki ne aileler kumar nedeniyle battı, perişan oldu. Ne çocuklar öksüz kaldı, yetim kaldı, aç kaldı, susuz kaldı, muhtaç Aynen. oldu. Ne şerefli insanların şerefi, haysiyetleri on paralık oldu. Hep bu kumar yüzünden toplumda kendisine karşı saygı duyulan, kendisine bir saygıyla, sevgiyle bakılan insanlar bulaşmış oldukları gerek alkol, gerek kumar gibi kötü alışkanlıklar sebebiyle bitti sıfıra düştü sıfırın altına düştü şerefinden izzetinden her şeyini kaybetti ve toplumda artık bir tarafa itilmiş toplum üzerinde bir yük atıl faydasız bir insan haline geldi nice diplomalı insanlar nice zeki insanlar nice akıllı insanların akılları işte gerek içki, gerekse kumar gibi belalar ile Dumura uğramak suretiyle Bu insanlar topluma yük olan atıl insanlar haline geldiler Ayetin devamında وَيَسْفُدَّكُمْ اَنْذِكْرِ اللّٰهِ Şeytan aranızda içkiyi kumarı kullanarak düşmanlık oluşturmak ister ve sizi de bu şekilde Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak ister. Allah'ı anmanızı istemez. Akıllarınızı sarhoş ederek Allah'ı unutmanızı ister. Kumar belasına düşerek bütün malınızı kaybetmek suretiyle perişan olarak yeryüzünde sizi dolaştırmak suretiyle sizi bu şekilde Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak ister. Bu argümanları kullanır. Çünkü aç insan, parasız insan bütün sermayesini kumarda kaybetmiş olan insanın halini bir düşünün. Onun sağlıklı bir şekilde düşünmesi, sağlıklı bir şekilde ibadet yapması, sağlıklı bir şekilde toplumsal hayata katkıda bulunması, Psikolojisinin düzgün olması mümkün müdür? Ailesine huzur vermesi mümkün müdür? Toplumuna huzur vermesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Atamız Adem'in düşmanı olan ve dolayısıyla Adem'in zürriyeti olan, biz insanlık aleminin düşmanı olan şeytan, işte bu kötü argümanları kullanmak suretiyle, Düşmanlığını icra ediyor. Aramızda her türlü fitnenin, fesadın, bozgunculuğun, her türlü kötülüğün yayılmasını sağlamak suretiyle karşı tarafa geçip, bak size bunu yaptım, düşmanlığımı gösterdim. Siz ki siz ki benim Allah'ın huzurundan kovulmama sebep oldunuz ben de size olan düşmanlığımı bu şekilde icra ediyorum der ve güler şeytan sevinir bir toplumda içkinin yaygınlaşmasından dolayı şeytan sevinir bir toplumda kumarın yaygınlaşmasından dolayı şeytan sevinir çünkü tam da şeytanın istediği şeyler olmaktadır çünkü insan insanlık aleminin İnsanlığını unutacak olduğu bir takım kötü fiiller, kötü alışkanlıklar yayılmaktadır. Ve bundan da şeytan elbette mutluluk duyacaktır. Çünkü şeytan da bunun planlamasını bizzat teşvikini yapmaktadır başta. Ve onun ordusu. Şeytanın hem cinlerden hem de insanlık aleminden ordusu vardır. Onun yoluna tabi olan her türlü cin. Onun yoluna tabi olan her türlü insan, kadınıyla, erkeğiyle, onun ordusudur. Onun yoluna davet eden bir davetçidir. Şeytanın pisliklerine, kötülüklerine, isyankarlıklarına davet eden birer davetçi durumuna düşmüşlerdir. O yüzden her insan, ezeli düşmanı olan şeytan ve onun zürriyeti zürriyetinden, ve onların düşmanlığından uzak durmalıdır. Bu konuda dikkatli olmalıdır. Bu konuda uyanık olmalıdır. Toplumda yayılan her türlü felaketin, fitnenin, fesadın şeytanın başta istemiş olduğu, kurgulamış olduğu birer maddi ve manevi tahribat aracı olduğunu bilmeli ve bunun farkına varmalıdır, değerli kardeşlerim. La leallekum tuflihû şeytandan ve onun davet ettiği pisliklerden, kötülüklerden uzak durun. Belki umulur ki felaha kavuşursunuz. Mutluluğa erişirsiniz. Toplumsal huzura erişirsiniz. Ruhsal ve psikolojik olarak güzel bir hayata erişebilirsiniz örnek bir toplum olabilirsiniz. Birbirine kardeşlik duygularıyla kenetlenmiş, bağlanmış, birbirine sevgi ve merhamet ve muhabbet ile muamelede bulunan, birbirini seven, sayan, birbirinin derdiyle ilgilenen, tek vücut olmuş olan bir toplum haline umulur ki gelebilirsiniz. Bu takdirde. Yani şeytanın hilelerinden şeytanın davet etmiş olduğu kötülüklerden uzak durmak suretiyle. Değerli kardeşlerim, ayeti kerimenin devamında şöyle buyuruyor Yüce Allah, وَيَسُمْدَكُمْ عَنْ دِكْرِ اللّٰهِ Şeytan bunu yaparak sizi Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak ister Allah'ın zikrinden uzaklaşmak demek Değerli kardeşlerim sadece Zikir deyince Hani Subhanallah elhamdülillah gibi Lafızlarla yapılan zikirler Aklımıza gelmesin Allah'ı Zikretmek demek Onu anmak demek Allah'a zikretmek demek Her fiilimizin başında Her sözümüzün başında her hareketimizin başında Onu anmak O razı mı değil mi bundan Onu tedebbür etmek, düşünmek Onun razı olduğu şekilde Fiillerimizi, sözlerimizi Hareketlerimizi Onun razı olduğu şekilde Bütün Aksiyonerliğimizi Aktifliğimizi Göstermemiz demek Her işin başında Onun rızalığını aramak demek onun muhabbetini, sevgisini kalpte hissetmek demek. Yoksa sadece Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi lafızlardan koyan gibi düşünmeyelim. Allah'tan uzaklaştırır yani. Şeytan bu şeylerle insanı Allah'ın zikrinden uzaklaştırır. Yani ondan uzaklaştırır. Onun sevgisinden, muhabbetinden, rızalığından uzaklaştırır. Ona kul olmaktan uzaklaştırır. Ona kul olmaktan uzaklaştırır. Ona kul olmaktan uzaklaştırdığı takdirde bizi kendisine kul yapar. Kendisine kul yaptığı zaman ne olur? Allah'ın Rızalığı bu işte olmaz. Allah gazaba gelir. Allah buna gönül koyar. Allah bundan razı olmaz. Allah bütün uyarılara rağmen şeytana olan muhabbetini, dostluğunu sürdüren insanlar için ve bu şekilde tövbe etmeden, bu şekilde tövbe etmeden onun huzuruna ölümle birlikte intikal edenler için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Bunun da farkına varmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Yani Allah'ın yolunda gitmek bir lüks değildir. Allah'ın emirlerini dinlemek bizim için bir lüks değildir, bir zarurettir. Neden? Çünkü Allah onun yolundan uzaklaştığında senden razı olmayacak senden razı olmadığı zaman seni cezalandıracak ölüm olmayan bir hayattayız yani bu dünyadan öbür dünyaya geçmek var ama ruhumuz için ölüm yok intikal var dünya imtihan arenasından ahiretteki hesap ve nimetlenme veya cezalanma arenasına doğru bir intikal, bir göç var. Ama yok, ol, yok olmuyoruz. Ruhumuz yok olmuyor. Canımız yok olmuyor. Ve hesap vermek için yeniden, yeniden bedenen ayağa kalkacak. Ve yeniden Allah'ın huzuruna geçecek. Yaptıklarından hesap verecek. İnsan başı boş bir şekilde yaratılmadı ki. O yüzden diyoruz ki Allah'ın emirlerine riayet etmek bir lüks değil, bir zarurettir. Bir tercih meselesi değil, bir zarurettir. Bir oyun ve eğlence değil, ciddi neticeleri olan bir meseledir acı, neticeleri olacak olan bir meseledir. O yüzden hiç kimsenin Allah'a isyan etmek gibi bir lüksü, bir tercihi olmamalıdır. Olmamalıdır. Kendini ve nefsini düşünen insan, nimetlerden mahrum kalmamak isteyen insan için böyle bir tercih, böyle bir lüksiyet söz konusu değildir. Bununla birlikte İnsanoğlu beşerdir, şaşardır. İnsanoğlu gece gündüz hata eden, hata etmeye mütemayildir. Ve etmiş olduğu hatalardan dönmeye de mütemayildir. Tövbe etmeye de mütemayildir. O zaman tövbe edecek. O zaman istiğfar edecek. Ya Rabbi hata ettim diyecek. Hata ettim demesini bilecek. Günahlarını itiraf etmesini bilecek. Allah'tan umudunu kesmeden bunu yapacak. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeden bunu yapacak. Onun merhametinden, inayetinden, şefkatinden, muhabbetinden, umudunu kesmeden bunu yapacak. Allah-u Teala... Kur'an'da şöyle buyuruyor, Ey nefislerine zulmeden eden kullarım, Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Allah, tövbe edenin tövbesini kabul edendir. Allah, tövbe edenin tövbesine sevinendir. Allah, çokça merhamet eden ve çokça tövbeleri kabul edendir. O yüzden son nefes gelmeden değerli kardeşlerim tevbe etmesini bileceğiz. istifar etmesini bileceğiz. Değerli kardeşlerim yine alkol konusunda tabi burada diğer zararlı alışkanlıklara da konu edecektik ama mesele bayağı uzun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kullu şarabin eskara Herhangi bir şarap ki, içecek ki, insana sarhoşluk verir, bilin ki o haramdır, buyuruyor. Ve bunun azı da, çoğu da haramdır. Sarhoşluk verecek bir maddenin az miktarda alınması insana sarhoşluk vermeyebilir. Çok miktarda alınması insana sarhoşluk verebilir veya onun ölümüne sebebiyet verebilir. Ancak bunlar bağımlılık yaptığından ve bir şekilde insanın akli fonksiyonlarını azalttığından insanın kontrol mekanizmalarını engellediğinden dolayı bunun azı da haramdır. Çünkü azına başlayan çoğuna da ilk adımını atmış olur. Zira bu maddeler bağımlılık yapan. Azamlar. Bağımlılık yapan bu maddeler her geçen gün sen fark etmeden bir çorak araziye batmış gibi sen çırpındıkça seni yutmaya seni içine almaya velhasıl ölümüne kadar seni götürmeye sebebiyet verir. O yüzden bu sarhoşluk veren maddelerin azı da çoğu da haramdır değerli kardeşlerim. Bu alkolün insanın ruhuna da bedenine de, bedenine de dinine de çok acayip zararları var. Aslında bunları değişik televizyon programlarından da veya yazılı veya görsel matbu Basından da izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, duyuyorsunuz. Burada bunları tabii ki özetlemek isterdik bir hatırlamak için en azından ancak ezan okunuyor. O yüzden o konulara temas etmeyeceğim ikinci zararlı madde olarak sigaraya temas edelim ezan bitene kadar. Değerli kardeşlerim, sigaranın hükmü konusunda dört tane görüş var. Mübah diyenler var, mekruh diyenler var, harama yakın mekruh diyenler var, en sonunda haram diyenler var. Duruma göre, ulemanın bu konuyla ilgili e, şahsa göre, şahsın durumuna göre fetvalar vermişlerdir. Ancak, biz haram olması yönündeki fetvanın dayanağını söyleyelim. Ve diyorlar ki haram olduğunu söyleyen ülema, eğer sigara kişinin e, asli ihtiyaçlarını karşılayacak parası olmadığı halde sigara alıyor da çoluğunu çocuğunu rızıksız, maişetsiz efendim yiyeceksiz, gıdasız bırakıyorsa, onların gıdasından, hasli ihtiyaçlarından kesmek suretiyle sigaraya para veriyorsa ve sigaranın sağlığa vermiş olduğu zarar kesin tıbbi raporlarla ortaya konuyor ise insanın yavaş yavaş ölümüne çeşitli organlarının telef olmasına sebebiyet veriyorsa bu takdirde bu müsrifliktir, bu haramdır diyorlar. Diğer görüşleri de tabii ki dile getirmek isterdim. Ancak ezan da bitiyor değerli kardeşlerim. O yüzden sigarada hem sağlığımıza hem cebimize hem malımıza hem çevremize zarar veren çok önemli bir zararlı alışkanlıktır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz وَلَا تُلْقُوا anfusakum ile tehluke nefislerinizi tehlikeye atmayın şeklinde buyurmak suretiyle burada bütün zararlı alışkanlıkların zararına dikkat çekmektedir. Değerli kardeşlerim, elbette arzu ederdim. Daha önümüzde birçok konu var. Zararlı alışkanlıklarla ilgili madde bağımlılığı, eroin, esrar Ekstazi, efendim, Bali alışkanlığı, uyuşturucu, bir takım maddeler vesaire vesaire, bunların e, vermiş olduğu tahribatla ilgili konuşacaktık. Ancak vaktimiz buna müsait değil. O yüzden lütfen bunların zararlarını kendi çapımızda, kendi imkanlarımızla araştıralım, bulalım ve bunlardan hem kendimizi, hem nesillerimizi, çocuklarımızı, toplumumuzu uzaklaştıralım. Yüce Rabbimiz cümlemize afiyet nasip eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemize bu zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmayı nasip eylesin. Yüce Rabbimiz sağlıklı bir İslam toplumu, birbirini seven bir İslam toplumu oluşturmayı bizlere, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Yüce Rabbimiz hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Boşlarımıza eda nasip eylesin. Kederli kardeşlerimizin Kederli olmalarına sebep veren Konularda kendilerine Yardım eylesin ve bu sorunlarını Da gidersin. Değerli Kardeşlerim Ankara ili susuz mahallesi Musa Efendi Camii'nin Yapımı için e, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye çapında bir Yardım talebinde bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz Yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz Yardımları en güzel şekilde kabul eylesin. Ahirette yapmış olduğunuz yardımları önünüze bir sevinç vesilesi olarak getirsin. Sevap kefesini ağır bastıran ve cennete sizi sevk eden, bizleri sevk eden bir mübarek amel olarak karşımıza dikiversin. Ve hem dünyada hem ahirette sizleri de bizleri de saadet ehlinden eylesin. Ve afu davana. أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة